Woken Walk'un sunduğu modern sabahlarda buluşalım. Şer bu şarkı söylediğiniz zaman 100 yaşındaydı. Şimdi 200 falan olmuştur herhalde. Yok şer parantez içi 222 diye geçer. Günaydın hepinize sevgili dinleyiciler. Ama hala 80 gösteriyor kadın. Hala Helal olsun, görsen. Hala. 80 bazılarına göre 75 yani öyle söyleyeyim. Gerçekten de kendine bakmak önemli. Önden liselik ne... Önden müzelik arkadan, arkadan liselik Bu liselik müzelikte de değil yani gerçekten Ön arka her şekilde bakıyorsunuz Adeta bir e, yaşayan <gülüyor> Ne denir yaşayan efsane Yaşayan efsane yaşayan evet. tarih Yaşayan tarih tabii 200 yaşında olunca insan önden müzelik Arkadan da şey gibi ahşap boyuma kursu <gülüyor> Yani ama neler neler neler neler Hepinize bir kez daha günaydın Şer altta ımıl, ımıl çalarken Bir taraftan da Voken vokun sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler hem iyi yapıyor bence de çok iyi yapıyor şu <gülüyor> Ankara'mız zamanda. adeta bir muson dünyasına döndü ee, nisan yağmurları böyle mi olacaktı barajcılar açıklasın işte <gülüyor> barajcılar güzel ya barajcılar memnun barajcılar hakikaten şey de güzel ee, ufak tefek toprağa olanlar da güzel. Toprağa olanlar dediğim burada toprak, toprak serfleri, serfleri. Yani derebeylerinden bahsediyoruz. <gülüyor> toprak ağları, evet doğru. Ee, onlar da Biz serfler sadece ıslanıyoruz. Islanıyoruz. Onlarsa oh barajları olan barajlarını dolduruyor. Toprakları olan derebeyleri onları sulamış oluyor. Oh, ne güzel. Biz ne yapıyoruz? Islanıyoruz. Pezant, pişiyoruz. Pesant yaşıyoruz. Valla pesantlık bu değil ama. Vallahi, pesantlık hadi. bu değil hakikaten. E, dün 1 Mayıs'ı e, kutlamaya çalıştı Türkiye. Yeni Türkiye gibi kutladık. Yeni Türkiye gibi kutla. O da kutlamaya çalışılmış gibi yani onu geçtik her tarafta gördük e, yaşanan hadiseyi. Efendime söyleyeyim. E, isteyen bunu e, daha da detaylı olarak bakabilir ama gerçekten yeni Türkiye'ye yaklaşan görüntüler bunlar. Yeni Türkiye'miz ye Türkiye ye bu zaten işte. evet. Dün ayrıca bir başka olay daha vardı onu da hemen hatırlatalım. Dün tatbikat sahnesi Ankara'da açıldı hmm, evet, 1 Mayıs'a özel. 1 Mayıs özelliği. 1 Mayıs'ta özellikle 1 Mayıs'ta açıldı. Ee, Ankaralılara bir... E, Alternatif tiyatro sahnesi. Bir sürü, tiyatro, bir sürü tiyatrolar kapanırken yeni bir e, hakikaten can suyu oldu tiyatro dünyasına. Bu Amerikan kültürün arka tarafı oluyor. Değil evet, Amerikan kültürün arka tarafı. Güneş sokaktan mı giriliyor? Valla girmek isteyen her şekilde bir yerden girer. Yani giren. Ben şimdi Ankara sokak isimleri ve adres tariflerine hakimiyetimle e, tanınan bir sanatçı olmalama rağmen... Hı, şey o Şili meydanından düz devam ediyorsun taksi durağının yanından hmm. orası galiba Güneş Sokak evet. Orada ee, da görüyorsun zaten e, kaç tane sahne olabilir yani yanlış sahne Valla hayırlı olmasın. uğurlu olsun ee, Gerçekten güzel bir açılışta da dün Gittin e, mi sen? Gittim Aa ne güzel gittim sanatsız ilk, geçen dakikalara e, yanıyorsun yanıyorum, zaten Yanıyorum yanıyorum dün ilk açılışını yaptı ee, gerçekten de sert bir oyunla ee, bir Mayıs'a yeni Türkiye ye diyelim daha doğrusu hı hı. E, yakışan şekildeki serplikteki bir oyunla e, açılışını yaptı dün. E, ondan sonra Erdal Beşikçioğlu'nun yönetti e, yönetti demeyin bilmiyorum yönetti mi e, şeyin dediğim öncülüğünde diyelim bir hı hı. genç ekibiyle beraber. E, hepsine hayırlı olsun. Hepimize hayırlı olsun. Tüm Ankara'ya hayırlı olsun. Aa, ne güzelmiş bunun, bunun mutlu haberini verelim. E, tabii dün Türkiye'de de bir sürü o hadisi oldu. Dün Hürrem Sultan'ı da Nanaykent'teki dubleks dairesine uğurladık. Uğurladık. Uğurladık. 33 dakika Nanaykent'te sarayı vardır herhalde e, Tabii canım. Nasıl mesela bu Edirne sarayı var biliyorsun. Oraya Hı -hı. sürülüyor. Bir de en son gidebileceğin son nokta Nanaykent'teki saray. saray. Saray yavrusu. Saray yavrusu. E, dizi 5 Haziran'da bitecek ama çok enteresan manidar zamanlaması manidar bir Mayıs'ta e, ölmesi bana manidar geldi Hürrem evet, Sultan'ın Sizin sonuna kadar şimdi Haziran'a kadar şey mi göreceğiz üzgün bir kavnoğu mu göreceğiz vallahi bilmiyorum üzgün kavnoğu birileri mutlu oldu birileri şey oldu ben hiss edemedim özellikle son dönemde 33 dakika can çekişme sahnesi 33 dakika mı? Yani biraz uzun sürmüş ölüm işte hani bu reytingler Pargalı'nın ölümü de çok çok sevdiği, aldı. çok sevdiği oğlunu boğdurduk Karacılığını da boğdursa o kadar can çekiştirme <gülüyor> Yok canım ondan değil canım Şimdi şey can... <gülüyor> Ne kadar uzun sürerse o kadar güzel Rating alınıyor He. Oradan biraz 33 dakika birazcık şey oldu Yani içler kıyıldı Hadi canım ya yazık öyle. ya vallahi yazık, yazık vallahi yazık yani kime dediğimiz seyirciye yazık herhalde ama güzel bir e, şey ne derler ona e, dizinin sonuna doğru umulumul yaklaşıyoruz evet vallahi ben şey ne derler oyuncumuzun adını unuttum Sinan Karahan diyeceğim de kimden bahsediyorsun Kanuni. kanuni'den mi Aha, bir önceki dizideki ismini <gülüyor> <gülüyor> hatırlıyorum Ali Dergen Ali Dergenç Yaz geliyor tam yazın başında sakalları keseriz. Allah nasıl olur kesilir diye yani. Yemin ediyorum düşünüyordur. Kesebilir mi şimdi? Yani şimdi o kadar herhalde Vallahi beline biliyorum. kadar sakallı dolaşamazdı. tamamen böyle. İşte Kanuni'nin yaşlılık dönemindeki sakallar o şekil. Evet. Şeylerden gördüğümüz kadarıyla. Yani neylerden gördüğümüz kadarıyla. Böyle fotoğraflarda falan kanuni bir sabah kalkıp ya da ona şey diyen diyor koca padişah. Ya bu yakışmıyor buna bir kez böyle e, ya yapamaz. ya yaşlı gösteriyor ya diyebilecek birisi de olmadığı için zamanında. Hay Halit Ergenç olarak düşün şimdi ee, sakallarla iyice şey oldu zirve oyunculuğunun zirvesindeki hali o sakallı hali. tamamen ya. kesemez. Keser. Tamam. Ya, elinde çok hali bir... cillet cillot cillot gibi. Cillet dedin cillot, cilletle yapılan ee, tıraşa cillet gibi. E... Bence biraz makineyle alır. <gülüyor> <falan>. <gülüyor> bir makine alır bir Bir düzeltelim falan. Bir top sakal bırakır mı? Bırakırsa ben hepinize birer kod mont ısmarlıyorum. Tüm dinleyiciler dahil. Bütün Türkiye şu anda Halit Ergenç ne yapacak 5 Haziran'dan? 5 Haziran'da da kalmaz aslında. 5 Haziran'da da bir şey de kalmadı. Tabii mi? yani Sonuçlar o orasında. dizinin çekimi 5 Haziran'dan önce bitecek. Bitiyor yani 15-20 gün var. Allah diye berbere mi koşacak? Valla koşsun ya. Yani. Bu kılık hoşsun yani. Vallahi yazıklar. Bir de çocuğu Yavrusunu öpemedi ya adam. Öpemedi. Yavrusu böyle hakikaten kıl kılıçmanın arasında büyüdü. Babasının şey dudağını babasının dudağını hasret kalan yavru var ya. Çocukları öğreticiler ya işte burun dudak adam. işte yanak. Yanak nerede? Yanak nerede? Sakaldan başlayan bir şey öğrendi çocuk. çocuk sakal diyor. İlk öğrendiği çocuğun lafının sakal olması. Şakal, şakal. Böyle bir şey olabilir mi? Ne kadar acıklı bir baba için? Ne hakikaten kadar yürek burka? Yürek burka. Sinemalarda. Yürek Burkan. E, neler neler başka? Ben dikkat edersen araya reklam aldım. Aldın olmayan filmlere. Olmayan filmlere filmin reklamını aldım Yürek Burkan diye ama güzel. Bir küçük jestimiz var e, o jesti de kapatalım isterseniz. E, Seks skandalları tabii ki hepimizin en sevdiği skandal türüne ne diyoruz? Seks skandalı diyoruz. Doğru. Bu skandallardan bir tanesinin sahibi olan eski ne başkanı parafonunun uluslararası parafonunun başkanı hmm. Dominik hmm. Strauss-Kahn. Evet, doğru. Parantezi 65 ee, Fransız kamuoyunda oyunda onun kısaltması var, DSK diye geçer. İstrauskanın tamam. ee, bu kısaltma ile anılıyor. Bir de uzun uzun yazmayalım diye. Ee, DSK'sını yatırdın mı yani diye geçer. Mesela, evet. İşte internetten DSK'ya baktım falan gibi cümle içinde kullanabiliyorlar. Belçika'nın Bolton kentinde ki böyle bir baltın kenti de olabilir. Ben ee, olduğunu zannetmiyorum. Ben de bence yani. de bir uydurma bir kent gibi geliyor. Marka Bolton diye şehir mi olur? ya? ya böyle bir şey olmasına ben inancım yok yani. Çok özür dilerim. Kimse de beni ikna edemez. Orada bir genele e, açıldı geçtiğimiz hafta. Ve bir girişimci tarafından. ne derler? Devlet açmadı. E, ne derler? Buna? Hususya. Hür teşebbüs. Hür teşebbüs de Özel teşebbüs. E, evet özel teşebbüs. Ve bu genelemin ismine deseka dediler. Haberi duyunca sen bir köpür Dominik Strauss Kağan. Hem açılışa çağırmadılar. Açılışa çağırmadılar diye mi köpürdü? Yoksa efendime söyleyeyim ne oluyor niye benim esas benim bir de bir göbek adım daha var onu yazmadıkları için ya da bir yanlış mı yazdılar? Bir şey mi oldu bir sinirlenmiş beş tane avukat tutmuş. Bu herhalde şey mi? Beş tane avukat bulun bana güzel olsun biri sarışın olsun biri zenci olsun öyle mi? <gülüyor> herhalde öyle bilmiyorum da yani. Avukat sayısı ne kadar çoksa şey mi oluyor? No, Mahkeme doğru. etkileniyor. Oo, beş, o, beş avukat, avukat tutmuş bu kazansın. Bu, kazansın. O, bu iyi geldi. Bu. Hiç şey yapmayalım bu kazansın beş avukat tutmuş. Ne yani atan beş karşılayan bir ne? Bu şey değil ki yani öyle bir durum mu var? Hukuk sisteminde bilmiyorum. Avukat sayısının herhalde bir kat sayısı var. Var tabii. O kat sayısıyla. Ee, göreceğiz önümüzdeki günlerde beş avukat. Bence iki, iki tane ifrada kaçtı. Bence de iki Dominik. tane. Sevgili Dominik yeterdi. İfra'da kaçtı. Hadi başka ülkeye. Üç olsun ama beş. Beş yani. biraz yani abartmış. İlk cilsiyadan beş avukatla En azından şey yapılır. ikinci Detendi üçüncü sen falan. bütün taşları niye böyle abartıyorsun? Zaten emekli bile değil. Nezin işi de bıraktın. Öyle eski maski halinden. Eser yok yani. O yüzden hiç şey yapmaya gerek yok. Modern Sabahlar. Modern sabahlar. 9.09 saatimiz, iyi kalpli insanlar, hepinize günaydın bir kez daha. Modern Sabahlar'da yeni bir saat başladı. Hangi Modern Sabahlar'da derseniz, Voken Bulun'un sundu modern, modern Sabahlar'da başladı. Başlangıç, bu bir başlangıç olsun ve aynen başladığı gibi de devam etsin. Teşekkürler Vokyanbol. Teşekkürler Türkiye, teşekkürler sevgili dinleyicilerimize de çok güzel teşekkür ediyoruz. Ee, Twitter'dan mesaj yağıyor, yağıyor ya da biz bakamıyoruz çünkü neden portatif bilgisayarımız yok, neden portatif bilgisayar? Oktay sanki zimmetli gibi. Ki, ama şey, güzel bakıyor. Güzel bakıyor. Vallahi çok iyi. Şimdi ben götürüyor. bakıyorum, yemin ediyorum şu anda daha kıymetli, yani Vallahi daha öyle. kıymetli, yani alındığından sıfırdan daha sıfır. Yani o kadar temiz, o kadar Radyocu'dan portatif bilgisayar. Radyocu'dan portatif kaç para eder bilmiyorum. Yani o, ok, 1500 lira falan. O klasikte olduğu için artık 2000 2500 dolar. Dolar mı? Dolar. İyi. Çünkü yani biliyorsun biraz daha bekleyelim, fiyatı artar. Zira efsane şarkıcı Bob Dylan'ın (parantezi çıkac) yapmış, yazmış. Bir mi olmuş? Vay be Bob Dylan. Sevgili Bob Dylan. En popüler şarkılarından biri olan Like a Rolling Stone'un e, stonu, Like, a, bak tırnak içinde Like a Rolling Stone kapa U. U. E, yazdığı kağıt Amerika'da açık artırma ile satılacak kendi el yazısı inan. Oo, yani hususi o. el yazısıyla yazdı ve ne kadar olması bekleniyor bu kağıdın? Herkes diyor şimdi ki Şimdi Like Rolling Stone, dünya kadar bestesi var. hepsini de iyi kötü bir kağıda yazmıştır. Yani. Her şey onu temize geçiyordur, Böyle bir şeyler yok. Ara şimdi. ara çıkarsın şimdi buraya 71'de çıkarttın. 81'de ya ben o zaman yanlış vermişim. Bir de bu kağıda yazmıştım. Buna da yazdı? Ya da altta şey vardı Esas bastıra bastıra ya yazmıştım. Yok yani böyle 2-3 kağıt bazen hani alırsın hani ne olur, yazayım doğru. bastıra bastıra yani yazdım. Yani kurşun kalemle şey yapınca yan tutup yazınca orada çıkar yazın. E tamam şimdi bunu 2 milyon dolar falan bir değer bekleniyor bu. 2 değer. milyon dolar. 2 milyon dolar. diye. blowing in the winden o zaman rahat bir beşi var. Gücüne mi gitti diye sormuş zaten ona. Ondan sonra dolayısıyla alttakilere de diyelim ki 2 milyon dolar olmasın da 500 bin dolar olsun. Yani birazcık bunlara dikkat edeceksiniz yazıyorsun oraya buraya yazarken da bastıra toplu bastıra şey. yaz. yani blok nota yazmıştım diye ben bundan fotokopi çektirmiştim 2 üç tane onlar da Bence o dönemde çekildiyse en az gerçeği kadar kıymetlidir yani bunu da bir tarihe not düşuyorsun bu lafında fotokopisi de gerçeği kadar kıymetlidir tabi doğru çok önemli oldu. olan içerik içerik Tabii ki like a rolling Stone'un yazıldığı el yazısından kendi hususi el yazısı inan kişisel yani el yazıasıından yazdığı çok güzel bir e, eser niteliğinde Devam edeyim, bakalım ee, neler oldu bir sinek avcısı ee, nasıl ki hayalet avcılarına inanıyorsunuz da sinek avcısı olduğuna inanmıyorsunuz. Esnaf mı bu? Esnaf değil 80 yaşında parantez içinde Çinli bir ee, emekli. 66 yaşında emekliye ayrıldı. Çünkü biliyorsun Çin'de de emeklilik yaşı. 65'i doldurdu andan itibaren aynen başladı emeklilik dünyası. Kaç milyon emekli var acaba orada? Kaç milyon mu? 300-400 vardır. 300-400 milyon emekli. Birkaç ülke bir kuyruk kadar. Kuyruk oluyor zaten. Kuyruk bildiğin Çin setli boyunca bir sürü bankamatik Doğru. var. Yani şube şube şube şube. Sırf K ödemelerine bakabilmek için şey yapmışlar. Yani alt... internetini kurdular. E tabii. Yoksa çöküyor. Yani dünya çapında çiz... çöküyor. Bir anda Çabında ablanınca. Tü... ablanınca 7 günü haftanın 7 günü dünyanın 7 günü diyecektim de dünyanın 7 günü çok şey ilk 7 gün. Yani, haftanın 7 günü günde 7 saat sokakta sinek öldürüyor bunu da amacım topluma faydalı bir şeyler yapabilmek diye yani hiçbir şey yapamıyor hayır emekli. plastik şeylerle mi Aynen. yoksa kendi değişik metotları mı var yok vallahi Çin malı yerli malı kullanıyorum demiş bu konuda bildiğin Çin malı yani şimdi ona da Çin malının da Çin'de acaba şey var mı böyle yerli mi diyorlar yok hayır Yok. Yerli malı diye tamam yerli desinler de. Ha, şimdi Çin malı dediğin. Çin malı biraz böyle hor görülüyor ya dünyada. Yani hor görülüyor dediğim hani böyle bir Çin. çakmaları hor görülüyor. Çin çak değil ya. normal bir Türk Çin malı çakmıyor. var. Bir, hakikaten Çin'de fabrikası olup ürettirenler var. Ha. Bir Çin çaklar var. Merdiven de, altı. Çin'de merdiven altı imalata. Bir de üretimleri var. E, ben onu diyorum. Hepsi Çin'de üretilmiyor mu? Her bunları? şey bütün dünya Çin'de üretiyor zaten şu anda. Dünyanın her... İşte dükkanda her yemeği içinde ürettirip... Şey o da ol, olacak yani. O da olabilir. O da olabilir sevgili için Neden olmasın? Ha ben şey diyorum. Yani orada da böyle ya bu da Çin malı. Yani şimdi bakıyorsun mesela bir tane diyelim ki bir tane şey var. Bıçak var. Hı -hı. Bir bakıyorsun üstünde Çin malı yazıyor. Böyle oluyorsun. Hı -hı. Bir bakıyorsun orada bir bıçak var. Made in Germany yazıyor. Gerçekten işte bir Alman çeliğinden yapılmış. Şimdi ona bir şeylik yapıyorsun... ...bir iltimas geçiyorsun. Çin'de de böyle mi? Çin'de bakıyorlar mesela... Çin'de yerli malı aa, haftası var. Alman şey diye. Ulan yerli malı haftası bitmez orada. Ne haftası? Bitmiyor işte zaten. Öyle bir şey. <gülüyor> yani öyle bir şey var mı? Aslında tüm dünyada bir de Çin malı haftası da olsa. E tabii yani, de, yani, yani Bu kadar şimdi... dünyanın kahrını çekiyorlar. Bir günde yani... Vallahi bir haftada dünya olarak onları bir, bir şey 52 haftası olur. var. Bir haftasını mı Çine veremeyeceğiz? İsteseler bütün haftaları. Dünyanın zaten 1 biri için değil mi? Ya sayısal Haftanın olarak bir günü altıda her hafta biri hafta versek üzerimizdeki yani. affedersiniz dona kadar her şey içinden gelmiyor mu? Şey geliyor. Da, Dolayısıyla yani. yani ben hep arıyorum tabi yani marka olarak şimdi vermeyeceğim de böyle hep donlarımızı yerli seçendi. Çünkü yarın öbür gün Çinli gelip dese ki ver de Don. madem öyle diye çıkarıp Madem vermek Madem eleştiriyorsun. Çıkarıp vermek zorundasın yani. Ben şimdi yani kendi çocukların adıma... sıkıntısı var çok. Evet. Çünkü yani çocuk oyuncak alacak. Fabrikada kendi ürettiği oyuncak. Ya yani zaten evet. oyuncaktan tiksinmiş. 11 yaşından beri fabrikada güneş görmeden ayı yapıyor. Ondan sonra babası gidiyor ona ayı alıyor. Şimdi çocuk da "Aferinsin." babaya ağır konuşmak da yok da orada yani şey doğru bu da hep böyle büyük için, sıkıntı yoksa büyük sıkıntı. diğerleri idare ederler bir şekilde o zaman canları sağ olsun diyorum eee bu konumuz adam sinek öldürüyor bu adam sinekleri topluyor mu öldürdükleri öldürdüsi öldürdü, tabii ki şimdi orada bir de toplumcu yani çevreci bir şey var yani öldürürken de aynı zamanda hem topluma faydalı bir taraftan böyle bir yararlı iş yaparken sokakları kirli ama bazıları şeydi efendim bunlar organik ya böyle organik olmaz olsun o zaman ye yani çok özür dilerim dolayısıyla böyle ve şöyle şey diyor beyefendi herkes bu şekilde yapsa bir şekilde <gülüyor> herkes bu şekilde yapsa bir şekilde bir, o şekilde, şekil olur diyor. bir şekilde yani o şekilde ülkemiz olur. diyor cennet olur diyor yani sinek bulaman diyor falan filan. İşte bunlar hep böyle örnek alınması, yapılası, hadiseler. İsterseniz bir küçük şarkı hemen akabinde de belki de yarışmamız neden olmasın. Evet doğru valla. Bu kadar Çin dedikten sonra bir bokem oktan bir Çin yemeği vermeden artık... Yani o da pardon Çin malı nelerimiz var onu mu konuşsak ne yapsak? <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern sabahlar. Radyo türesiniz modern sabahlar devam edeceğiz sevgili sanat severler. Walk and yemek vereceğiz ve bugünkü sorumuz Çin malı sevdiğiniz ne var? Çünkü Elton walk and walk da Çin malıdır belki. Evet, yani tabii. sonuçta onu da seviyoruz onu bir kenara koyuyorum ama sevdiğiniz neyiniz var? Yani her şeyimiz Çin malı. Donum var dese adam. Sevdiğiniz... Ama seviyorum. Don ha. gibi don. Adam gibi don. Ee, çok özür dilerim. Ee, bugün adeta bizim için bir Çin günü. Ee, biz elimizden geleni yapalım. Çin günü için artık bundan sonra Mayıs'ın ilk haftası mı Çin haftası olarak kutlanır dünyada Öyle bir şey ayarlasınlar Şey diye çıksın mesela bundan 20 yıl sonra ilk kez 2014 senesinde bir radyo programında Çin haftası olarak kutlanmaya Kutlandı. başlandı Ve ondan sonra da gelenekselleşti Ne kadar güzel ne kadar kendi adımıza Şeyimiz var Benim çok güzel bir Çin malı montum mesela Gerçekten Çin malı olduğuna inanamaz Hangi bu üstündeki mi? Bu üstündeki Çin malı değil ne malı? Ee, Bangladeş yine, mi? E, evet uzak <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Gerçekten <gülüyor> güzel, hoş bir bana, Bangladeş. Bana onlar da Çin geliyor. <gülüyor> Başka bir programda da şey Nasıl bah... diğer bütün uzak doğu ülkeleri aradan sıyrıldı ya? Nasıl nasıl? Biz Çin değiliz yalnız biz Tayvanız. E ne yapsın adam işte nerede yapılıyorsa onu basıyor yani. Onu basıyor da hani şey diye böyle uzak yapımı. Çin böyle bütün dünyanın günahını üstlendi. Hayır, Çin, Çin şeyi Ucuz de yapabilirdi. Ve şeyi yani. Getir e, abi onu ben yine şeyi, basarım. Ülke olarak biz üstümüzü alalım. Diğer ülkelerde yapıldığı zaman kaliteymiş gibi anlaşılsın. E tabi o da var. Durun, Bangladeş bile abi. şu anda kendini bir Havalı görüyor. Koyuyor. Havalı görüyor yani. <Gülüyor> Telefonumuz 210-30-30. Çin malı neyiniz var neyi seviyorsunuz? Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Merhaba İrem Hanım, hoş geldiniz. İrem, nasılsınız, iyisiniz? İyidir, Oktay utancından gelemedi. Geçen gün siz aramışsınız, açmamış galiba. Evet, yani işte. Tavrını da koydu, dakikasına tavır yoktu daha 10 saniye öncesine kadar. İrem Hanım, hoş geldiniz, Beş evet, gittiniz. Evet, evet, bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun evet. efendim, mücadele i̇yi. halindeyiz. Mücadeleye evet. devam. Aynen aynı şekilde. Bugün biraz erkencisiniz galiba. Hiç sesinizde bir uyku şeyi yok. Ee, ya çok zorlanım ya. Bir şeyle uğraşıyorum da o yüzden. Muhakkak biz de şey. kaldık tabii. O yüzden şey yapamadım. Evet buyurun evet. dinliyoruz. Neyiniz var Çin malı? Neyi seviyorsunuz? Çin malı olsa da o benim favorim dediğiniz şeyler var mı? Ya bu hani şey oyuncaklar var ya. E, garip. Nasıl anlatayım? Ee, kızların beğendi. Şimdi söyleyemiyorum şey olduğu için. Ya yani oyuncaklardan var diyorsun. Hani evet evet, AVM'lere de açılıyor bu oyuncak kafeleri falan. Kafeleri belki, falan. Ha marka evet, söyleyemedik. Erkek olduğunuz için anlayamamış olabilirsiniz. Oyuncak kafesi mi var ya? Var. Evet. Var var oyuncak kafesi. Sağır Bey anladı sanırım. Anladım. Ha, i̇şte o tarz oyuncakların Çin mal olanlar ucuz oluyor. Evet hani bir çocuk sevindirmede işe yarıyor yani. Bir garip gurebayı sevindirmede. Fakir fukara diyorsunuz. <gülüyor> yani hakikaten yani evet. fakir fukaranın garip gurebanın <gülüyor> ablası İrem abla. Çin evet. şey oyuncakları İtenim. diye yazdık o zaman. Böyle. Oyuncak evet. dediniz o zaman. Sizin de var değil mi? Seviyorsunuz mu yoksa böyle hani sever gibi? Yok ben gibi... sevmem. Ben oyuncak oynayan bir çocuk da diyorum şimdi çocukken. Sevmem ama alırım yani. Ne yapıyorsunuz o çocuk. zaman? Radyo yoktu siz çocukken de. Ne yapıyorsunuz? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> <Aferin. gülüyor> Ya annemle bir poşet e, oluyormuş mesela. Poşeti veriyormuş. Onunla oynuyormuşum ben sabahın akşama kadar. Poşetle. <gülüyor> evet. O zaman İrem poşetçi İrem diye bundan sonra geçiyoruz. <gülüyor> teşekkür ederim. Görüşürüz. İrem Hanım teşekkür ederiz. Siz <gülüyor> arada yayında bari bir hışır hışır bir şey yapalım da hoşunuza yüzünden. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aha yüzüne Aa, kapa. Oha. ha, ha. ha. yapılmaz. Ah yapılmaz Ah bu. Rezale. Skandal resmen Ege Kayaca'nın yüzüne tokat e. gibi. ya Gerçi benim de yüzüme kapatılmış sayıldı değil mi? Yani telefon kontrolü bende olduğundan doğrudan bana. Bir de en son lafı da ben ettim. Bana çifte darbe çifte oldu. Çifte kavrulmuş e. oldu. Rezalem. poşet falan dedin ya al sana foşet işte Nerede, sana. Günaydın efendim. Ha, bak alamadım. Heh, şimdi bir de alamazsın. Zaten elindeki bağladığın yüzüne kapatır. Bağlamadığını attı alamazsın. İşte radyocunun çilesi. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Osman ben. Yüzümü kapatmayacaksanız devam edeyim. Biz kapatmıyoruz. ki. kapatmıyoruz. Büyük sesi başka türlü nasıl gelebilir Osman Bey? Biz Meri. kapatır mıyız? Öyle gelmedi buradan ama neyse. <gülüyor> Bir de mağdur, <gülüyor> mağdur oldu ya İrem Hanım. In. Hem yüzümüze kapattı Hayır, hem de şunu. Şimdi siz oyuncak mu oyuncak deyince başka şeyler düşündünüz. Öyle de olmadığını görünce. Yok o biz bir şey düşünmedik canım. Ya, Aa, siz kötü misiniz vallahi hmm. Osman Bey. Şu oyuncak ben oyuncak ben. deyince. Onun nesi oyuncak o. ayrıca? Adını Neden bahsettiğinizi <gülüyor> anlamıyorum <gülüyor> ayrıca ben. Osman Çinmalı. Bey neyiniz var Çinmalı? <gülüyor> Adını söyleyemiyor o oyuncak tabii siz anlayamadınız. Neyse şimdi konusunda sahip olduğumuz bir şey mi olmak zorunda? Yok vallahi... sahip olmayı hayal ettiğiniz evet. ve bozuk paranız olmadığı için alamadığınız şeyler de olabilir. Neyi ne hayal o, ediyorsunuz da. da alamıyorsunuz Osman Bey? Çin malı Çin, mesela Çin malı masır, kız hayal ediyorum ama alamıyorum mesela. zaten o alınmıyor ya şey dönemi bitti biliyorsunuz evet. kölelik Köleli dönemi, dönemi, dönemi bitti çok oldu o yüzden öyle bir durumunuz yok ama yani Çin yani, malı bir sevgiliniz olabilir yani Çin malı dediniz Çinli bir sevgiliniz, Çinli bir sevgiliniz olursa sevgili yani şimdi 4-5 yıl önce falan bir Çin'e gitmiştim <gülüyor> yani bildiğin alınmıyordu da <gülüyor> o, orada evet. o dönem öyle bir şey vardı diyorsunuz vardı vardı, vardı. valize koyup getirebiliyordun yani o derece Evet, Peki Osman Bey. Hangi olduklarımızdan e, söyleyecek, e, olursa. söyleyecek olursak evet, Ginseng diye bir e, şeyleri var bu arkadaşların Bitkileri biliyor Bitkileri, evet. Ginseng. Her türlü şeyi var değil mi? Çayı var, hapı evet, var. Bin türlü şifası var. var. Ben e, hapını bilmiyorum. Haplı çok böyle güvenilir gelmiyor. Yani tabii için içinde ilaç olunca sanki böyle kimyasal bir şey geliyor ama ben böyle bildiğin kavanozun içinde böyle bir bitkinin kökü şeklinde aldım. Abi. Böyle suyun içinde muhafaza ediyorlar. Ne işe yarıyor bu ginseng? Her şeye iyi gelen... Her Hakikaten her şeye iyi geldiği söyleniyor. Ben mesela sabah e, yorgun uyanma problemim vardı. Mesela, tavsiye etmişti birisi. Evet onun için almıştım bunu. Hı -hı. Hakikaten de çok ciddi bir faydasını gördüm. Ne yapıyorsunuz? İçiyor Uzun musunuz? Hala süre. var mı onu, yani? Onu kaynatıp uzunca bir şey. yıla yakın kullandım onu. Aynı bitkiyi e, onu... bir yıla yakın kaynattınız mı? Hayır aynı bitki. <gülüyor> <gülüyor> Değil tabii. Yetiştiriciliğini de yapmadım ama sürekli e, temin edip içinde ülkemize vardı. yasa dışı yollardan sokulmuş Ginseng sokulmuş. <gülüyor> <Cinseng soktunuz. gülüyor> evet aslında ginseng ülkemize girişi yasak. En azından o dönemde yasaktı bilmiyorum şimdi nasıl ama. Ama tabii ki biz bunu ihbar o kabul zaman etmiyoruz. Zaman ee, o karanlık bir dönem. Bir şey uyuşturucu bir şey değil ki yani ginseng'ten yapılan özellikle bir takım ilaçlar sanırım denetlenemediği için Peki, Osman Bey o kadar zaman şey yaptınız sizce bir afrodizyak etkisi var mı? şimdi bunun cinseng'in bir de içi, yani şey de. olarak da söylenirken de cinseng, cinseng, evet, cinseng cinsel, cinsel, cinsel evet, gibi öyle, bir şey geliyor evet, öyle bir öyle öyle bir, şey bir etkisi yok diyorsunuz. Bence yok karpuzun daha fazla var bana göre yani <gülüyor> Osman Bey özel hayatınızda <gülüyor> başarılar dilerim teşekkür ediyoruz sağolunuz karpuz dedi adam ya cinsenge karpuz denir mi ya? mevsimi de geliyor. Ben cinseng'in tipini de sorsaydık keşke İyi ki şey gibi mi bu ne derler Dünyanın en biçimsiz şeyi olan var ya Ne o ee, Gene bu Japonlar falan kullanıyor Böyle turşusunu hatta kullanıyorlar Meyan kökü diyeceğim ki, Adam otu diyeceğim Böyle adama benziyor şeyi Durp mu? Dur, dur, Japon dur, turpu var su, su, su, Şey Toprak altında yetişen toprak Adama al... benzeyen Et rengi Turp Turp değil Turp değil Mantar hmm. mı? Japon yani, mantarı Narinciye diyeceğim Başka bir başlık olacak Ha onu girme. Canım. Ona benziyor ismi. Ona benzer ismi ve doğal olarak da evet. E... Dünyanın en çirkin kokulu şeyi. Ay bilmiyorum Ege ya, Sordukça soruyoruz. Sordukça... onun aynısı. Aynısı. Günaydın efendim diyerek bir kez daha sizleri selamlıyoruz sevgi dinleyiciler. Çin malı. ...şeylerimizi konuşuyoruz bugün... ...eşyalarımız, efendim hayatımızda... ...Çin malı olan şeyler... ...ve bunlardan bazıları malı, evet. ucuz diyerek... ...boyun bükerek alıyoruz... ...aman idare etsin diye... ...bazılarını Çin malı falan... ama ...onları bir alsak izliyoruz. var ya elinizden ne yaparsınız o zaman bir baksanız ya... ...Çin malının güzel tarafı da şey... ...ne, ne derler... Ee, ...insanda bir heyecan uyandırıyor... ...mesela işte... ...Çin malı ama iyi çıktı diye bir laf var... ...Çin malıydı ama iyi çıktı şimdi marka bir şey aldığın zaman ne oluyor Rahmetli iyi çıkacağını veya çıkmayacağını biliyorsun zaten marka sana sinyal veriyor ama Çin malı bir şeyi aldığında çıptan zaten mu... düşük ha. oluyor ama iyi çıktı diye bir seviniyorsun evet. heyecan oluyor insana benim mesela Çin malı gitarım iyi çıktı gayet güzel hiç çıktı hiç çalmadın ki sen onu Hangisini? Yani duvarda duranı demiyor musun? Hayır canım, benim evdeki bir tane de Çinmalı. Çinmalı gitarınız var <gülüyor> çalıyor musunuz? Ya da Çalıyoruz öyle deliler gibi. Diğer şey gitarlardan farkı ne? Çinmalı olması yani nasıl anlarız Çinmalı gitarı diğer gitarlardan farklı i̇şte, olur. Köle iş gücüyle yapılmış Günah <gülüyor> boynuna çalarken. Yani, günahı boynuna ama yani sesinde akustiğinde efendime söyleyeyim tınısında dokusunda dokunuşunda ee, görünüşünde bile şey var yani bir e, bir ucuzluk var <gülüyor> yani, bu şeyde yabancıların e, şeyden dinleyenler elçiliklerden dinleyenler bilirler Çipi dedikleri cheapi <gülüyor> tam cheapi çipi. <gülüyor> çipi çipi diye ses çıkıyor çalarken günaydın efendim Aa, alamıyorsun sen de ama ha biraz benim, benim hatamda var Biraz Ama daha... esas şey İrem Hanım'ın yüzümüze kapatmışsı oldu. Evet İrem Hanım. Keşke öyle yapmasaydınız ya. Keşke. Merhaba efendim. Alo. Kimle Günayd görüşüyoruz? E, günaydınlar. Evren ben. Evren Uzun. Merhaba, Merhaba abi, evren. Hoş geldiniz. Ben. Hoş bulduk. Ee, şeyi söyleyerek başlayayım. Ege Kayaca'nın biraz önce ismini hatırlayamadığı bitki zencesidir. Aman, Aman işte evet. <gülüyor> Hakikaten şimdi ismini duyunca gene bir irkildim. Yani bu Ülkemizde de var herhalde zencefil değil mi? Biz... Var var tabii ki var. Tabii ki dünyadaki en büyük üçüncü zencefil üreticisi ülkeyiz biz. Borla evet. aynı diye düşün. Sizin hayatınızda <gülüyor> var mı Evren Bey zencefil? Zencefil ya e, açıkçası beni de biraz iriçe ediyor kokusu ama sadece çok öksüreceğiniz yani öksürdüğümüz zaman öyle bir hastalık olduğu zaman falan. İşi fahaniyetine kullandığınız için. şey. Evet. Siz evet. evli misiniz Evren Bey? Yok değilim hayır. Değilsiniz peki adamın evinde zencefilin zaten işi <gülüyor> Zencefilli çaylar falan ancak. Hakikaten öyle. Peki Evren Bey neyiniz var Çin malı? Ya benim de gitarım var aslında ama onu gene Ege Bey söyledi biraz önce zaten. Ama ben başka bir şey söylemek için aramıştım. En iyi Çin malı porselendir. Yani porselin en iyi Çin malı olur zaten. Hmm. Porselende evet. ucuza Çin kaçtığın malı... zaman başka ülkeden. Alman porseleni alacaksın mesela ucuz olsun tabii, istiyorsun. Tabii tabii. Evet, evet, çi... Sizin hiç porseleniniz var mı Çin malı? Vazonuz bir şeyiniz? <gülüyor> Ming hanedanından yok. falan kalan hiçbir <gülüyor> şeyiniz yok mu? ...çok sempatiyle bakmıyorum ben porselenlere... Yani. ...olur mu? Benim ya, bir... Ama şimdi... ...Evren Bey bekarmış... ...sizin yavaş yavaş bir çeyiz düzmeniz lazım... ...bence şöyle çok hoş bir Çinli hanımefendiyle... ...her şeyi ee... kız tarafından beklemeyeyim... Mesela ...bence porselenleri alın... Öyle ba ...babaannesi Mink hanedanından kalmış bir vazo ile gelse... ...hoş olmaz mı? Ya tabii güzel olur da... E, ...önce biraz dantel falan önemli olan bizim için biliyorsunuz... ...yani porselenleri... Tamam, vazo kız getirecek... ...dantelayı da siz getiriverin... ...sizin aile büyükleriniz ne yapıyor... Ee, bilmiyorum bu konuyu anneme bir sormam lazım ya. O anneci çıktı. Bir dakika bir Evren çatlatın. Bey anne, anneci çıktı. Evren Bey anneci çıktı ama tamam. Ee, burada kısmetlerinizi hemen biz kenara yazıyoruz Evren Bey. Teşekkür ederim. Kaç yaş kaç Evren Bey parantezi içi kaç yazayım ben oraya? 33 33, 33. tam da Kız tarafı şey değil yani sizin yaşınız değil mi bu? <gülüyor> evet benim yaşım. Tamam. <gülüyor> çünkü öyle 33 yaşında bekliyorum öyle birisini diye bir isteğiniz olabilir Evren Bey parantez içinde 33. Çok teşekkürler Evren Bey hoşçakalın. Ay yazlığı var mı diye sormayı unuttum <gülüyor> ben. Kendinin de kendininle, onunla ay, on, yani. <gülüyor> ay, ay unuttuk, hep unutuyoruz işte bir programımızı biraz Biz evlilik. Biz bir evlilik programı yapsak aslında. Çok güzel arasında, olmaz mı ya? Çünkü böyle televizyondaki programlara gitmeye çekinenler vardır. Biz Radyo daha da Sami güzel. Mi? Ve görsel olarak da bir şey yok o yüzden. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Tuba ben. Tuba, Hanım iyi yolculuklar. Tuba Hanım hususi aracında adeta e, şeyle konuşuyor tutla mı konuşuyorsunuz yoksa kabloluyla mı? Alo. Alo. Alo. Alo. Ha, ne, ha. Oldu? Çıkardı, ne oldu? Çıkardınız tabii. Konuşamadınız değil mi? Ko ko rahatsız ettiğimi düşündüm. Konuştuğumda rahatsız evet. ettiğimi düşündüm. Bizi mi rahatsız etti? Estağfurullah. Sizin rahatınız bizim es rahatımız. Siz nasıl rahat <gülüyor> ediyorsanız Tuba Hanımcığım. Peki. Peki. Tuba Hanım parantezi için kaç yazayım ya da hiçbir şey yazayım? 33 yazdım. Siz de yazın. mi 33? Tesadüf. 33 Evli misiniz Tuba Hanım? Evliyim. Aa, hay Allah, hay Allah. Peki. Olmadı. Olmadı, olmadı. Çünkü <gülüyor> 33'ler programı diye gidiyorduk. Neyiniz? Kaç yıldır evlisiniz Tuba Hanım? 10. 10, 10 yıldır 10. evlisiniz. Eşiniz mi getiriyor eve Çin malı şeyleri, siz mi alıyorsunuz? Ya aslında Çin malı deyince e, çok hoş bir, bir, bir, birkaç gün önce çok hoş bir şey yaşadım da onu paylaşmak Lütfen, için. Lütfen, buyurun. E, şimdi ben eczacıyım, sanayi bölgesinde eczane. Hı hı. Dolayısıyla oraya işte yurt dışından ticarete gelen kişiler sıklıkla uğruyorlar. Geçenlerde bir hasta geldi, ama uzak doğulu olduğunu tahmin ediyorum. İşte birkaç bir şey aldı ve tarçınl aleti var mı diye sordu. Var dedim, işte markaları gösterdim. Ee, şeyi ne dedim ben şeyi ne dedi e, Ben de o elimde tuttum Çin malıydı e, Bu işte made in china dedim Ondan sonra e, ha, yo, Ben çin malı almıyorum kabul etmiyorum Teşekkür ederim dedi <gülüyor> ben, Şey almadan gitti Yani hani kendi çevrelerinde de herhalde bir güvensizlik oluşmuş Falan diye <gülüyor> düşündüm <gülüyor> Vallahi ben de aynı kanaatteyim ya. <gülüyor> Bu şey gibi ya ne Siz nerelisiniz diye keşke sorsaydınız. Biz yapıcıyız, satıcı, <gülüyor> alıcı değiliz diyor. Yapıyoruz ama almıyoruz kendimiz. Almıyoruz diyorlar herhalde evet. <gülüyor> Peki şey nedir bu? Çin malı tansiyon aletleri tansiyonun dışında her şeyi ölçüyor. O yüzden mi almıyorlar? Siz mesela <gülüyor> tecrübe <gülüyor> ettiniz mi <gülüyor> hiç? Ee, biz çok da satıyoruz aslında kullanıyoruz da e, hani C sertifikalı olduktan sonra bakmıyoruz. E, i̇laçlardan da var dışarıdan gelen. Evet. gelen. Biz sertifikaya bakarız Önemli gerisine karışmayız diyorsun. Sertifikaya evet, <gülme> bakarız evet. Peki bu ginseng serbest mi onu da konuştuk az önce İnseng başka bir Ginseng serbest ben de şaşırdım birkaç yıl önce deyince Türkiye'de hep olan ve hani Tarım Bakanlığı onayıyla da giren bir şey. Sağlık Bakanlığı değil ama Tarım Bakanlığı onayıyla. Bitkisi ama bitkisi. Bitkisi hapı falan değil bitkisi. Ha, bitki, bitkisini bilmiyorum hayır. Ee, Aa, ama ekstraileri var, hapı var. Ya var, ya, var. var ama ap, biz biz bitki çünkü kaynatmamız lazım. Hap <gülüyor> alamıyoruz. Biz kaynatacağız onu. <gülüyor> Bitkinin hani Türkiye koşullarında yetişebileceğini düşünmediniz mi? Kavanoz koşulunda, kavanoz, yani. yani. kavanoz. Su kavanoz ve kavanoz. Bence her şey yaşayabilir. Maydanozun yaşadığına inanıyorsak, Mac King ginseng. ginseng'in de yaşadığına inanmalıyız. Çiçek, kök, e, tahıl ekstresi, kök. Peki. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> ne güzel bilimselde konuşuyorsunuz. Sağ olun, teşekkürüz. biz bir konuya da şöyle hakim olsak ya. Kök yani ekstresi dediği abi. zaman ben diyorum hayatımda kök ekstresi diye bir, bir şey. Bir kredi kartı ekstresinden başka <gülüyor> yani... <gülüyor> ekstra kelimesini kullanmadım hayatımda. Kök ekstresi. Vay be. Kök ekstrem geldi felerde. <gülüyor> Çok ekstrem bir durum. Sende var mı Çin malı? Ben de... Mont mu? Mont. Hangi montun? Kocuk, kışın giydiğim bir gocuğum var. Dağlarda giydiğim. Dağlarda gocuklarla mı dolayısıyla? Dağlarda gocuklarla <gülüyor> gezdiğim bir tane şeyim var. O tamamen Çin malı. Ve o kadar da iyi ki o kadar sıcacık tutuyor beni. Ben hiç böyle Çin malının kötü olduğuna inanmak dahi istemiyorum. Bizim telefonlarımız hep Çin malı mı? Af buyur. Ha, doğru evet, telefonlarımız hepimizin... en sevdiğimiz telefonlarımız da Çin malı doğru. Made in China. Küçücük çocuklar küçücük elleriyle bir buçuk dolara yapıyorlar ayda. Ayda bir buçuk dolara ki iyi para. Günaydın efendim. Çocuk için yani. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ee, Seyfi Kılıç. Seyfi, Seyfi Bey, Bey, hoş, Bey geldiniz hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk canım. Ben kişisel değil de memleketçi alamadığımız bir Çin malı bir şey vardı. Onu söylemek için aramıştım. Niye bu Bu hatırlarsanız bu yıl içerisinde bir hava savunma fidesi ihalesi olmuştu. Çin malı ondan sonra bayağı ortalık. Ah doğru. Çin, e, Aa, doğru. Çin, e Çin malı yaşam. diye mi alınmamıştı o hava savunma ihalesinde? Hayır, Çin malı diye almak istediler de e, aldırılmadı diyeyim. Aldır. Çin malı diye mi aldırılmadı yani? Hani bu da ha, anlayalım evet, bu şey o, ya bu çok şeyleriyle uyum no falan o diye bir adaptöre bakmıyor mu uyum dediğin şey bir priz adaptörü bana alırsın de, takarsın o da halleder gibi geliyor bana da işte herhalde Amerikalılar da ondan korktu Adapt hmm, şey diyorum hava savunma sistemi mi diyorum. hava savunma sistemi doğru siz necisiniz mühendis ee, misiniz ben, ben bir araştırma merkezinde çalışıyorum tamam anlaşıldı siz onu demenize gerek kalmadan ben anladım hava savunma <gülüyor> sistemi diyorum peki çok sağ olun efendim görüşmek Daha, üzere rica ederim iyi günler İyi günler Seyfi Bey Ay, Seyfi Bey yaşını sormadım parantez içi yazamadım biri de 63 çıktı. Ondan bir tanesi eksik olsa senin başın belaya giriyordu. Tabii değil mi? abi bunların hepsini doldurmam lazım. Detay raporu istiyorlar abi sonuçta yani. Günaydın evet. efendim. Günaydın var merhabalar. Yaşıyoruz? Yaşıyoruz? Merhabalar, merhabalar. Dijla Hanım. Dicle Hanım hoş geldiniz. Ne var Cintmalı sonra... Dijla Hanım? Şu anda kullanmıyorum da bu Android telefonlar ilk çıktığında ben de bir özlenip o zamanlar işsiz güçsüz öyle boş güzenin boş kalfası bir insandım. Ben de Android telefon almıştım ama. Anne valla <gülüyor> Android, Android telefon mu aldıydınız? Evet Android, Android Yani özellikle Android. neden Android? Yani Android Android sabah yatıyorum Android akşam Aynen yatıyorum öyle. Android. Aynen öyle. Dikkat Aynen edersiniz öyle. hem sabah yatıyorum hem akşam yatıyorum. Şaşırtmacalı bir soruydu bu. O zaman sürekli yatıyordum zaten doğru şaşırtmacalı değildi yani. E aldınız Android'i. Bire bir menüsü orijinaliyle aynıydı. İsim vermeyeyim. O, orijinali dediğiniz. <gülüyor> orijinal yani orijinal yapmaya... limitation diyorsunuz yani. Aynen aynen. Yapmaya çalıştıkları orijinal telefonla e, yan yana koyduk. Menüsü yani renkleri her şeyi e, dokunmatiği haricinde... Her şeyi birebir aynıydı. Ben de çok memnunum. Hayalde de reklamını yapıyordum o zamanlar. Sonra ne oldu peki? Aranız neden bozuldu? <gülüyor> Sonra ben o telefonu kaybettim. <gülüyor> Çin malı şeyler çabuk kayboluyor. Öyle bir şey de, bir de öyle. Şey. Yer değiştirme olur. Çin malı şey kaybolmaz. Yer değişmiştir. Hayır de de işin... kaybolmadı. Acı tarafı de o telefonun o. orijinali de Çin malı. Yani evet o, yüzden... o da var. Ama arada bayağı bir on katı kadar falan fiyat farkı vardı o zaman. Ha farkı diyorsunuz, fiyatı diyorsunuz. Tabii ki de, tabii ha. ki de. Sonra Yok. ben o telefonu buldum gerçi. Arabadan çıktı. <gülüyor> Dicle <gülüyor> Hanım çok ne çok kadar macera dolu bir hayatınız var ya. Vallahi, Sizin hakikaten. de işiniz anladım, zor valla. Bir gün oturup sizi Kitap uzun yazacağım. uzun dinlemek isteriz ya. Arabadan tamam çıkan diyorsun. telefonlar, orijinaliyle <gülüyor> yan yana koymalar falan filan. Sağ efendim <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> görüşürüz, hoşçakalın. Canlandırıyoruz bizi bir şekilde. Renklendiriyoruz, boşluğu boşluk. Sağ olun efendim. Görüşürüz. Sağ olun, teşekkür boşluğu dediğiniz hangi boşluğu? Bir yerde boşluk mu var? Ben şimdi bir zamanlar bu 2000-3000 dolarlık gitarların Çin'de 150 dolara satıldığını buldum bir sitede. Aha. Ondan sonra ve şey, ne derler? Tamamen iade de kabul ediyorlar. Sonra da ortaya çıktı ki o 150 dolarlık fiyat zaten posta parasıymış. Yani gitarın maliyeti 10-15 dolar gibi bir şey. civar bir şey. Evet, hakikaten 150 dolara geri gönderiyorsun, sana yenisini gönderiyorlar falan da. Vay. O yüzden mucize yani hakikaten de Çin mucizesi dedikleri şey. Cins renklemi yapıyorlar ne yapıyorlarsa. Bir reklam dinleyelim mi? Reklamı dinleyelim. Son, bir, bir alalım da. Ayıp, ayıp olmaz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Uğur Yaşar. Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın ben derken de... telefonu çok güzel tutuyordunuz şimdi bozdunuz. Doğrudur. Yani en şimdi başta çok... çok güzel girdiniz şeye bence yayın dünyasına. Tamam ben düzeltmeye Sonra hemen ona. bir şımarma oldu. Bir şey oldu böyle. <gülüyor> ne Şöhret, oldum delisi oldu. Şöhreti be. kaldıramadım. Bence yani çok ağır geldi. Uğur Bey parantezi için kaç yaş yazayım? 26 yazalım. 26 yazalım. Buyurun Uğur Bey dinliyoruz sizi. Ee, ben üniversite içinde okudum. Yani 6 yıl boyunca orada kaldım. Uğur Bey atıyor no, musunuz? Doğru mu söylüyorsunuz yani? Şimdi lütfen. Gerçekten. O yani, uluslararası ekonomi ve ticaret okudum. O Peki olarak. o zaman bir saniye. Çin'de mi okumuş okumamış mı şimdi anlayacağım. Ni hao. Ni niha! Bakın dikkat edersiniz bak. ikisi arasında farklı vurgu yaptım. Evet fark ettim ikincisi biraz daha doğru olan da açıklaması. Siz öğrendiniz mi Çince? Evet yani. Bir zahmet yani. Giderken biliyor muydunuz? Yani, he, giderken bilmiyordum orada iki yılda Çince öğrendim. Hı hı. Sonra bölüm okumaya başladım. Peki Uğur şimdi ne şimdi... yapıyorsunuz çılgın milyonculuk mu <gülüyor> Ha yok o şekilde değildi yani. Buradaki firmaların Çin'den malı getirmesine yardımcı oluyorum. Süper yapıyorum. ya. Yani, tane firma var. Konuşabildiğiniz Çince konuşup pratik yapabileceğiniz Çinli dışında insanlar var mı Ankara'da? Ee, Ankara'da olmasına gerek kalmıyor. Yılda 5-6 kez Çin'e gidip geliyorum zaten. Hı hı. E, git yani gel zaten da. yani bayağı bir 3-5 yani ay oradasınız. Her gezi Çinlilerle konuşmak zorunda kalıyorum. Güzel mi konuşuyorsunuz yani. Çince'yi? Vallahi Çinliler öyle diyor. Ne diyor? Çok güzel konuşuyor. Uğur'cum diyorlar. Sizi nasıl telaffuz ediyorlar Uğur'u? Ya Uğur demiyorlar. Benim Çince isim var. Yani Çin'de okumaya başladığınız öğretmenin size Avrupalı isminizi değil de bir tane orada senin ismin şu olsun diyorlar. Ve sizin Öyle isminiz işte ne? Meidi. Meidi. Meidi. Yani bizdeki ha. tekabülü ne oluyor? Yani böyle ya yani çok sıkı... ilk bir anlamı yok ama ilk karakteri bir bitki karakteri. <gülüyor> bir de Di de böyle um, Almanya'nın'daki, Almanya karakterinin başındaki D öyle söyleyeyim. Almanya'nın başında bir karakter vardır tabii ki. Ya, Biz Çince'ye sizin çindim. kadar hakim olamadık, bilemedik. <gülüyor> Peki soruyorum Uğur Bey, hiç Çinli bir sevgiliniz oldu mu? Ee, Have you ever. Birkaç tane oldu öyle söyleyeyim. Çok büyük aşklar, Çin tarihindeki, binlerce yıllık Çin tarihindeki en büyük aşkları mı yaşadınız Uğur Bey? Yok yok yok yok. Hiçbir şey yok. Ne kadar güzel valla. Hangi çok... şehirde yaşadınız? Biraz anlatın bize enteresan ben, geldi. Ya. Şimdi he, bir cevap verip yaşadım. kapatmayalım mı? Nerede? He, Guangzhou diye bir şehir var. Yani Hı -hı. burası Yılın her günü fuar olan bir şehir Yani fuar şehri diye geçer Zaten Türkiye'den gidenlerin %90'ı buraya gidiyor hmm. Yani Çin'in İstanbul gibi düşünülebilir burası Hong Kong'un yakınında bir şehir Arası bir buçuk saat Ne yani. oluyor? Bir gün işte tarım aletleri fuarı Öbür gün hediyelik eşya yani. fuarı Öbür gün tıp bilmem Şöyle söyleyeyim bilmem şehirde yani 10-15 tane fuar merkezi var Yani Büyük kanton fuarı denilen fuar mesela 2 ya da 3 tane Esenboğa Havalimanı büyüklüğünde ve bunun haricinde de küçük küçük fuarlar var yani iş merkezi gibi her yerde fuar var yani fuar bitmiyor yani şehirde şu an hangi fuar var diye bilemiyorsunuz. Yani Guanko'yu şöyle diyebilir miyiz fuarlar cenneti komuza hoş geldiniz. Aynen öyle çok güzel peki yani biz sizi bir ara alalım program şimdi bitmek üzere evet, reklam gireceğiz bir gün... ama bir alalım ha, sizi Uğur öyle. Bey ya bir, alalım, bir ara sizi bir alalım. Siz tavsiye eder tabii. misiniz üniversiteye gidecek gençler içinde okumalarını ya bitirebil yani ben benim bitirmem çok zor oldu yani. Orada okudum ama Çünkü anlamıyorum abi. Bildim. Anlamıyorum konuşulanı anlamıyorum. <gülüyor> ya şöyle söyleyeyim. Ya mesela ben burada matematik yaptığımı bilerek gitmiştim. ÖSS'deki falan derece falan iyiydi. Orada bir matematik 1 2 3 almaya başladım. Ya yani, brief okur gibiydi yani. Gerçekten verememiştim yani. Matematik 1 2 3 falan hepsi kalmıştı. Key matematiğin de Çinceyle hiçbir alakası olmadığını evet, hepimiz mi? gayet iyi yani, biliyoruz. Rakamlar da mı değişik şey, yoksa daha mı ilerleyin? Yok rakamların değişik değil yani, yani sınıf düzeyindeki lastik biraz çok daha aşırı yüksek olunca hmm. öyle bir sıkıntı oluyor. Yani zor yani şey. Derslerde edaller... yakalayabiliyorsunuz ama sayısal derslerde yakalamak gerçekten zor oluyor. Çinliler daha mı ağır öğreniyorlar matematiği? Yok çok daha hızlı öğreniyorlar. <gülüyor> Adamlar. Ay, ağır dediğin yani lise, ortaokulda falan verilen matematik bizdeki üniversite düzeyinde falan ya gibi bir şey. Kesinlikle o şekilde. Ya ben bir yerden giriş yaparım yakalarım diyordum da hiçbir yakalama fırsatım olmadı. Peki efendim iyi şanslar diliyoruz. O zaman Çin'e <gülüyor> giden tüm yani şey gibi mi oluyor elin yumruğunu yemeyen kendini değirmen daşı değer... zanneder derler. Sizinki de o hesap. O. Aynen öyle oldu. Peki çok teşekkürler Uğur Bey. Görüşmek üzere. Ben teşekkür üzere. ederim. Iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Hoşçakalın. Hemen biz programın başında mı sonunda mı bir yerde gir o reklamı yoksa aa giremedik reklam değil mi? Bize... <gülüyor> Kamu okul sunduğu model sabahlar devam ediyor. Devam ediyor ama nereye kadar sevgili dinleyiciler? Saat olmuş 9.57. Demek ki programı bitirme vakti geldi. Son dakikalarımızda, son saniyelerimizde günün şanslı ismini açıklayacağız. Walk and Walk'tan yemek kazanan kim oldu? E, bugün Walk and Walk'tan e, yemek kazanan talihlimiz Evren Uzun oldu. Sevgili Evren. Sevgili Evren. Bugünün talihlisi sevgili Evren Uzun. Tebrik Evren Bey'i tebrik ediyoruz. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi sabahı yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <Gülüyor> kember bir gün olacak